Etkili İnsanların Yedi Alışkanlığı Yazar Stephen Covey Seslendiren Rana Toka Stephen Covey, saygın bir uluslararası liderlik otoritesi, aile uzmanı, eğitmen, kurumsal danışman ve hayatını ilke merkezli yaşam ve liderliğin öğretilmesine adamış bir yazardır. Harvard Üniversitesi'nden MBA almış ve doktorasını yaptığı Brigham Young Üniversitesi'nde, kurumsal davranış ve işletmecilik dersleri verirken bir yandan da üniversite ilişkilerini yürütmüş ve başkan yardımcılığını sürdürmüştür. Dr. Covey, iş dünyasında 20. yüzyılın en etkili kitabı diye anılan 38 dile çevrilerek tüm dünyada 15 milyonun üzerinde satışa ulaşan etkili insanların 7 alışkanlığının yanı sıra önemli işlere öncelik, ilke merkezli liderlik, etkili ailelerin 7 alışkanlığı ve 8. alışkanlık bütünlüğe doğru adlı kitaplarında yazarıdır. 9 çocuk, 43 torun sahibi olarak 2003 yılında Ulusal Babalık İnisiyatifinden babalık ödülünü almıştır ve bunu şimdiye dek aldığı en anlamlı ödül olduğunu belirtmektedir. Aldığı diğer ödüller arasında insanlığa hizmet ederek katkıda bulunduğu için Thomas More Kolej Madalyası 1999 yılında Yılın Konuşmacısı Ödülü, 1998 Uluslararası Barış Adamı Ödülü, 1994 Uluslararası Yılın Girişimcisi Ödülü ve Yılın Ulusal Girişimcisi Yaşam Boyu Başarı Ödülü de vardır. Dr. Covey ayrıca Times dergisinin seçtiği en etkili 25 Amerikalıdan birisi olarak tanınmaktadır ve 7 onursal doktoraya sahiptir. Dr. Covey, 123 ülkede şubesi bulunan Franklin Covey şirketinin kurucularından biri ve başkan yardımcısıdır. Bu şubeler, Dr. Covey'in vizyon, disiplin ve tutkusunu paylaşarak dünyanın her yerindeki birey ve kurumlara ilham vermekte, değişim ve gelişimleri için araçlar sağlamaktadır. Etkili İnsanların Yedi Alışkanlığı Kişisel Değişim Konusunda Güçlü Dersler Güçlendirilmiş Olan ve Güçlendiren iş Arkadaşlarıma Önsöz Etkili insanların yedi alışkanlığının ilk basımından bu yana dünya bir hayli değişti. Artık hayat daha karmaşık, daha stresli, daha zorlayıcı. Sanayi çağından tüm o derin sonuçlarıyla birlikte bilgi işçisi çağına geçtik. Kişisel yaşantımızda, ailemizde ve çalıştığımız kurumlarda bundan 10 ya da 20 yıl önce hayal bile edemediğimiz zorluklar ve sorunlarla karşılaşıyoruz. Bu zorlukların yalnızca boyutu değil, türü de çok farklı. Toplumdaki bu hızlı değişimler ve dijitalleşmiş küresel pazarlardaki sarsıcı kaymalar çok önemli bir soruyu gündeme getirdi. Etkili insanların 7 alışkanlığı bugün de geçerli mi? Hatta 10, 20, 50, 100 yıl sonra da geçerli olacak mı? Bana sıklıkla sorulan sorulardan bir tanesine yanıtım, değişim ne kadar büyük ve mücadele ne kadar zorlu olursa alışkanlıkların geçerliliği de o kadar artar. Nedeni, evrensel nitelikteki sıkıntı ve sorunlarımız gitgide büyümektedir. Çözümleri ise tarih boyunca her kalıcı, refah toplumunun paylaştığı, Evrensel, zamanı geçmeyen, apaçık ilkelere dayalıdır ve hep öyle olacaktır. O ilkeleri ben icat etmedim, üstlerinde hak iddia ediyor da değilim. Ben yalnızca onları tanımladım ve mantıksal bir çerçeveye oturtarak düzenledim. Hayatım boyunca öğrendiğim en derinlikli şeylerden biri de şudur. En büyük arzularınızı gerçekleştirmek ve en büyük mücadelelerinizin üstesinden gelmek istiyorsanız aradığınız sonuçlara hükmeden ilkeyi ya da doğal yasayı saptayın. Ve uygulayın. Hepimizin bir ilki, uygulama tarzı büyük ölçüde farklı olacak ve kendimize özgü güçlü yanlarımız, hünerlerimiz ve yaratıcılığımızla belirlenecektir. Ama sonuçta her türlü çabada başarı daima o başarının bağlı olduğu ilkelerle uyum içinde hareket etmekten gelir pek çok kişi en azından bilinçli olarak bu şekilde düşünmez. Aslında ilkeye dayalı çözümlerin popüler kültürümüzün yaygın uygulamaları ve düşünme tarzıyla tam bir tezat olduğunu gitgide daha iyi anlayacaksınız. İzin verirseniz bu tezatı karşılaştığımız en yaygın insani zorluklardan birkaçıyla açıklayayım. Korku ve güvensizlik. Günümüzde pek çok kişi bir korkuyla pencileşiyor. Gelecekten korkuyorlar. İş yerinde savunmasız kalabileceklerini hissediyorlar. İşlerini ve ailelerine bakma olanağını yitirmekten çekiniyorlar. Bu savunmasızlık çoğu zaman risk almadan yaşamak ve hem iş yerinde hem de evde başkalarına bağımlı olmak gibi bir teslimiyeti pekiştiriyor. Kültürümüzün bu soruna ortak yanıtı gitgide daha fazla bağımsız olmaktır. Bana ve benim olana odaklanacağım. Kendi işimi yapacağım ve iş dışında bana gerçekten keyif veren şeylerle ilgileneceğim. Bağımsızlık önemli, hatta hayati bir değer ve başarıdır. Sorun şu ki biz karşılıklı bağımlı bir gerçeklikte yaşıyoruz ve en önemli başarımız şimdiki yetilerimizin çok ötesinde karşılıklı bağımlılık becerilerini gerektiriyor. Bunu hemen şimdi istiyorum. İnsanlar bir şeyler istiyor hem de hemen şimdi olsun istiyorlar. Para istiyorum, güzel büyük bir ev, güzel bir araba, en büyük en iyi eğlence merkezini istiyorum, hepsini istiyorum ve de hak ediyorum. Günümüzün kredi kartı toplumu şimdi alıp sonra ödemeyi kolaylaştırsa da ekonomik gerçeklikler eninde sonunda devreye giriyor ve bu yarışta satın alımlarımızın üretme yeteneğimizin önüne geçemeyeceği kimi zaman acı bir biçimde bize hatırlatılıyor. Bunun tersi geçerliymiş gibi davranmak, sürdürülebilir bir tavır değildir. Çıkar talepleri acımasızdır ve affetmez, çok çalışmak bile yeterli değildir. Teknoloji alanındaki baş döndürücü değişim hızı ve piyasalarla teknolojinin küreselleşmesinin getirdiği artan rekabet yüzünden, eğitimli olmakla yetinmeyip kendimizi sürekli yeniden eğitmek ve yeniden yaratmak zorundayız. Eskimekten kaçınmak ve zihinlerimizi geliştirmeli, sürekli bilemeli... Ve yeterliklerimizi geliştirecek alanlara yatırım yapmalıyız. İş dünyasında sonuçlar patronların güdümünde ve bunun haklı nedenleri var. Rekabet şiddetli, varlığımız tehlike altında. Bugün üretme gereği bugünün gerçekliğidir ve sermaye taleplerini temsil eder. Ama başarının gerçek anahtarı sürdürülebilirlik ve büyümedir. Çeyrek yıllık hedeflerinizi karşılıyor olabilirsiniz ama asıl mesele şudur. O başarıyı 1, 5, 10 yıl sonrasında sürdürmek ve artırmak için gereken yatırımı yapıyor musunuz? Kültürümüz ve Wall Street sonuçları bugün istiyor. Ama bugünün taleplerini yarının başarısını ortaya çıkaracak olanaklara yatırım yapma gereğiyle dengeleme ilkesinden kaçınılamaz. Aynı şey sağlığınız, evliliğiniz, aile ilişkileriniz ve toplumunuzun ihtiyaçları için de geçerlidir. Suçlama ve kendini kurban gibi görme. Bir sorunun olduğu yerde genelde bir suçlama da vardır. Toplum kurban rolünü oynamaya düşkün. Keşke patronum bu kadar kontrol budalası olmasaydı. Keşke bu kadar yoksul doğmasaydım. Keşke daha iyi bir yerde yaşasaydım. Keşke babam böyle öfkeli bir insan olmasaydı. Keşke çocuklarım bu kadar isyankar olmasalardı. Keşke departmanımız siparişleri sürekli yüzüne gözüne bulaştırmasaydı. Keşke bu kadar gerileyen bir sektörde yer almasaydık. Keşke çalışanlarımız bu kadar miskin ve hevessiz olmasalardı. Keşke eşim daha anlayışlı olsaydı. Keşke keşke. Sorunlarımız ve karşılaştığımız zorluklar için bizden başka herkesi ve her şeyi suçlamak normal görülebilir ve acıyı geçici olarak hafifletebilir. Ama bir yandan da bizi aynı sorunlara mahkum eder. Kendi koşullarını kabullenip sorumluluğunu üstlenecek kadar alçak gönüllü ve bu zorluklar arasından sıyrılıp yaratıcı bir çözüm bulmak için gereken inisiyatifi ele alacak kadar yürekli birini gösterin bana. Ben de size seçim yapmanın üstün gücünü göstereyim. Umutsuzluk Suçlamanın çocukları, kuşkuculuk ve umutsuzluktur. Koşullarımızın kurbanı olduğumuz inancına yenildiğimizde ve determizmine boyun eğdiğimizde umudumuzu, şevkimizi yitirir ve teslimiyete, durağanlığa razı oluruz. Ben bir piyonum ve kuklayım, bir çark dişlisiyim ve bu konuda elimden gelen bir şey yok. Ne yapmam gerektiğini siz söyleyin bana. Pek çok zeki, yetenekli insan bu duyguya kapılıyor ve sonuçta cesaret kırıklığından depresyona kadar uzanan olumsuzluklara maruz kalıyor. Popüler kültürün varlığını sürdürme tepkisi kuşkuculuktur. Hayattan beklentilerinizi hiç kimsenin ve hiçbir şeyin sizi hayal kırıklığına uğratamayacağı kadar alçak tutun. Tarih boyunca bunun karşıtı olan gelişme ve umut ilkesi ise ben hayatımın yaratıcı gücüyüm anlayışının keşfidir. Yaşam Dengesinin Eksikliği Cep telefonu toplumumuzda yaşam gitgide daha karmaşık, zorlu, stresli ve kesinlikle yıpratıcıdır. Zamanımızı yönetmek, daha fazlasını yapmak, daha fazlası olmak ve modern teknolojinin yarattığı harikalar sayesinde daha yüksek verimliliğe ulaşmak için onca çabaya rağmen neden kendimize gitgide incir çekirdeğini doldurmayacak şeylerle uğraşırken sağlığı, aileyi, kişisel bütünlüğü ve işimiz açısından çok önemli olan birçok konuyu ikinci plana alırken buluyoruz? Sorun hayatın destekleyici motoru olan işimiz değildir. Karmaşıklık ya da değişim de değildir. Sorun, çağdaş kültürümüzün daha erken git, daha geç saatlere kadar kal, daha verimli ol, şimdilik özveriyle yaşat demesidir. Oysa gerçekte zihinsel denge ve huzur bu şekilde yaratılmaz. Kendi yüksek öncelikleri hakkında açık bir fikir sahibi olan ve onlara odaklanıp onlarla bütünleşen kişiler de ortaya çıkar. Bundan benim çıkarım ne? Kültürümüz bize hayatta bir şey olmak istiyorsak bir numara olanı arayıp bulmamız gerektiğini öğretiyor. Hayat bir oyun, bir yarışma, bir rekabettir kazanmaya bak diyor. Okul arkadaşları, iş arkadaşları hatta aile üyeleri rakip olarak görülüyor. Onlar ne kadar çok kazanırsa size kalan o kadar azalıyor. Elbette ki cömert görünüp başkalarının başarılarına sevinmeye çalışıyoruz. Ama birçoğumuz başkaları başarıya ulaştığında için için kendimizi yiyip bitiriyoruz. Uygarlık tarihinde büyük işlerden pek çoğu azimli birinin özgür iradesiyle başarılmıştır. Ama en büyük fırsatlar ve bilgi işçisi çağının sınırsız başarıları biz sanatında ustalaşmış kişilere aittir. Gerçek büyüklüğe bencillikten arınmış bereketli bir zihin aracılığıyla karşılıklı yarar için karşılıklı saygıyla ulaşılacaktır. Anlaşılma açlığı İnsan yüreğinin pek az ihtiyacı anlaşılma ihtiyacından büyüktür işitilen, saygı gösterilen ve değer verilen bir sese etkileme gücüne sahip olmak. Çoğu kişi bu gücün anahtarının iletişim, anlatmak istediğinizi açıkça iletmek ve ikna edici biçimde konuşmak olduğuna inanır. Aslında düşünecek olursanız başkaları sizinle konuşurken anlamak için gerçekten dinlemek yerine çoğu kez yanıtınızı hazırlamakla meşgul olduğunuzu görmez misiniz? Etkilemenin gerçek başlangıç noktası, başkaları sizin onlardan etkilenmekte olduğunuzu sezdikleri, onları anladığınızı dikkatlice ve içtenlikle dinlediğinizi ve açık olduğunuzu hissettikleri andır. Ama çoğu kişi duygusal açıdan dikkatlice dinleyemeyecek kadar zayıftır. Kendi fikirlerini iletmeden önce anlamaya odaklanabilmek için gündemlerini yeterince uzun bir süre askıya alamazlar. Kültürümüz anlayış ve etkileme gücü istiyor, hatta talep ediyor. Oysa etkileme ilkesi en azından bir kişinin öncelikle karşısındakini gerçekten dinleme kararına bağlı kalmasından doğan karşılıklı anlayışın kontrolündedir. Çatışma ve Farklılıklar İnsanlar pek çok ortak yönleri olmasına karşın birbirlerinden alabildiğince farklıdırlar. Farklı düşünürler, farklı ve bazen rekabet eden değerleri, motivasyonları ve amaçları vardır. Çatışmalar doğal olarak bu farklılıklardan doğar. Toplumun çatışmayı ve farklılıkları çözmekteki rekabetçi yaklaşımı kazanabileceğin kadar kazan fikrine odaklanma eğilimi gösterir. Kabul edilebilir bir ortak noktaya erişinceye kadar her iki tarafın da özveride bulunduğu uzlaşma sanatının sağladığı yararlar çok büyüktür. Ama sonuçta iki taraf da tam anlamıyla memnun kalmaz. Farklılıkların insanları aralarında en düşük ortak paydaya sürüklemesi ne büyük bir israftır. Sorunlara her iki tarafında ilk görüşünden daha iyi çözümler geliştirebilmek için yaratıcı işbirliği ilkesini hayata geçirememek ne büyük bir israftır. Kişisel Atalet İnsan doğası dört boyutludur. Beden, zihin, kalp ve ruh. Şu iki yaklaşımın farklarını ve meyvelerini ele alalım. Beden Kültürel eğilim Yaşam tarzını koru, sağlık sorunlarını ameliyat ve ilaçlarla tedavi et. İlke, yaşam tarzına dünyanın her yerinde kabul gören yerleşik sağlık ilkeleriyle uyumlu olacak şekilde düzenleyerek hastalıkları ve sorunları önle. Zihin, kültür, televizyon seyret beni eğlendir. İlke, geniş çapta ve derinlemesine oku, sürekli eğitimi benimse. Kalp, kültür, kişisel bencil çıkarlarını gözetmek için başkalarıyla ilişkilerini kullan. İlke, başkalarını derinlemesine, saygıyla dinlemek ve onlara hizmet etmek en büyük doyumu ve keyfi getirir. Ruh, kültür, giderek artan dünyeviliğe ve kuşkuculuğa teslim ol. İlke, hayatta anlam bulmaya yönelik temel ihtiyacımızın ve aradığımız olumlu şeylerin kaynağının ilkeler olduğunu kabul et, ben şahsen bu doğal yasaların Tanrı'dan kaynaklandığına inanıyorum. Sizi hem bu evrensel zorlukları hem de kendinize özgü ihtiyaç ve zorlukları aklınızda tutmaya davet ediyorum. Bunu yaparken kalıcı çözümleri ve yönünüzü bulacaksınız. Ayrıca popüler kültürün yaklaşımlarıyla çağlar boyu süregelen ilkelere dayalı yaklaşım arasındaki karşıtlığın gitgide belirginleştiğini göreceksiniz. Son bir kişisel not olarak eğitim verirken sürekli sorduğum bir soruyu tekrarlamak istiyorum. Kaç kişi ölmek üzereyken iş yerinde ya da televizyon karşısında daha fazla vakit geçirmiş olmayı diler? Yanıtı hiç kimse. Herkes sevdiği kişileri, ailesini ve hizmet ettiği insanları düşünür. Tanınmış psikolog Abraham Maslow bile hayatının son günlerinde kendini gerçekleştirme arzusunun, ünlü ihtiyaçlar hiyerarşisindeki birincil ihtiyacın, Önüne soyunun mutluluğunu, doyumunu ve katkılarını koymuştur. Bunu özünü aşmak diye tanımlamıştır. Bu benim için öyle doğru ki, bugüne değin yedi alışkanlıkta yer alan ilkelerin en büyük ve doyurucu etkisini çocuklarımın ve torunlarımın yaşamlarında gördüm. Örneğin 19 yaşındaki torunum Shannon, Romanyalı kimsesiz çocuklara hizmet etme arzusuna kapılmıştı. Küçük bir hasta çocuğun üstüne kusması ve ardından kucaklanmak için kollarını uzatmasından bir gün sonra Sandra ile bana yazdığı mektupta bir dönüm noktasından söz ediyordu. O anda Shannon içinden bir karara varmıştı. Artık bencil bir yaşam sürmek istemiyorum, hayatımı hizmet ederek geçirmeliyim. Ben bu satırları yazarken o çoktan Romanya'ya dönmüştü ve insanlara hizmet etmeyi hala sürdürüyor. Çocuklarımızın hepsi evli ve eşleriyle birlikte hizmete odaklanmış, ilke merkezli misyon bildirimleri hazırladılar. Soyumuzun bu misyon bildirimlerini hayata geçirdiğini görmek bizi mutlu ediyor. Şimdi etkili insanların yedi alışkanlığını okumaya başlarken size heyecan verici bir öğrenme serüveni de vaat ediyorum. Öğrendiğiniz şeyleri sevdiklerinizle paylaşın ve en önemlisi öğrendiklerinizi uygulamaya başlayın. Unutmayın ki öğrenmek ve yapmamak aslında öğrenmemektir. Bilmek ve yapmamak aslında bilmemektir. Ben şahsen yedi alışkanlığı yaşamayı sürekli bir mücadele olarak görüyorum. Bunun öncelikli nedeni siz daha iyi hale geldikçe mücadelenin kendi doğasının da değişmesidir. Tıpkı kayak, golf, tenis ya da herhangi bir sporda olduğu gibi. Her gün bu ilke merkezli alışkanlıkları içtenlikle yaşamaya çalıştığım için bu serüvende tüm kalbimle yanınızdayım. Stephen Covey 1. Bölüm Paradigmalar ve İlkeler İçten Dışa bütün bu dünyada doğru yaşamaktan ayrı tutulabilecek gerçek bir mükemmellik yoktur. David Starr Jordan 25 yıldan uzun bir süre iş, üniversite, evlilik ve aile çevrelerinden insanlarla birlikte çalıştım. Bu süre içinde dışarıdan bakıldığında inanılmayacak kadar başarılı görünen pek çok kişiyle karşılaştım. Ama onlar içlerindeki bir açlıkla savaşıyorlardı. Kişisel uyuma, etkili olmaya ve diğer insanlarla giderek gelişen sağlıklı ilişkiler kurmaya büyük gereksinimleri vardı. Benimle paylaştıkları sorunların size de tanıdık gelebileceğini sanıyorum. Mesleğimle ilgili hedefler saptadım ve olağanüstü bir başarıya ulaştım. Ama bu hem kişisel hem de aile yaşamıma mal oldu. Eşimi ve çocuklarımı artık tanımıyorum. Hatta kendimi tanıdığımdan benim için gerçekten neyin önemli olduğunu bildiğimden de emin değilim. Bu nedenle kendi kendime şu soruyu sormak zorunda kaldım. Buna değer mi? Yeni bir rejime başladım. Bu yıl beşinci kez. Kilomun fazla olduğunu biliyor ve değişime gerçekten inanıyorum. Bütün yeni bilgileri okuyor, kendim için hedefler saptıyorum. Olumlu bir bakış açısı edinebilmek için psikolojik bakımdan kendimi teşvik ediyorum. Kendi kendime bu işi başarabileceğimi söylüyorum ama başaramıyorum. Birkaç hafta sonra pes ediyorum. Kendi kendime verdiğim bir sözü nedense tutamıyorum. Etkili yönetim konusunda kurs üstüne kursa katıldım. Yanımda çalışan insanlardan çok şey bekliyorum. Onlara dostluk göstermek ve düzgün davranmak için bir hayli çaba harcıyorum. Ama bana sadık olduklarını hissetmiyorum. Günün birinde hastalanıp evde kalacak olsam zamanının çoğunu çay kahve içip gevezelik ederek geçireceklerini düşünüyorum. Neden onlara bağımsız ve sorumlu olmayı öğretemiyorum? Ya da böyle olabilecek insanları bulamıyorum. Yetişme çağındaki oğlum çok asi ve uyuşturucu kullanıyor. Hangi yolu denersem deneyeyim beni dinlemiyor. Ne yapabilirim? Yapılacak çok iş var. Zaman ise hiç yeterli değil. Kendimi bütün gün baskı altında ve savaş halinde hissediyorum. Her gün. Haftanın yedi günü. Zaman yönetimi seminerlerine katıldım ve altı değişik planlama sistemini denedim. Onların biraz yardımı oldu. Ama yine de istediğim gibi mutlu, verimli ve huzurlu bir yaşantım olduğunu hissetmiyorum. Çocuklarıma çalışmanın değerini öğretmek istiyorum ama onların bir şey yapmalarını sağlamak için her hareketlerini denetlemem gerekiyor. Her adımda şikayetlerine katlanmak zorundayım. Her şeyi kendi başına yapmak daha kolay. Neden çocuklar üzerlerine düşen işlerini neşeyle ve kendilerine hatırlatılmadan yapmıyorlar? Çok işim var. Gerçekten çok. Ama bazen yaptıklarımın uzun vadede bir fark yaratacağından kuşkuya düşüyorum. Yaşamımın bir anlam taşıdığını... Ve bir şeylerin benim varlığım sayesinde farklı olduğunu düşünmeyi gerçekten istiyorum. Dostlarımın ya da akrabalarımın bir dereceye kadar başarılı olduklarını ya da itibar kazandıklarını görüyorum. Gülümsüyor ve onları heyecanla kutluyorum. Ama bu arada içimi bir kurt kemiriyor. Neden böyle hissediyorum? Güçlü bir kişiliğim var. Hemen her karşılaşmada sonucu kontrol edebileceğimi biliyorum. Hatta bunu çoğu zaman isteğimin çözümün bulmasını sağlayacak biçimde başkalarını etkileyerek yapıyorum. Her türlü durumu inceden inceye düşünüyor ve bulgularımın genellikle herkes için gerçekten de yararlı olduğuna inanıyorum. Ama kaygılıyım. Başkalarının benim ve düşüncelerim hakkında neler düşündüklerini her zaman merak ediyorum. Evliliğim tatsızlaştı. Kavga ettiğimiz falan yok. Sadece artık birbirimizi sevmiyoruz. Evlilik danışmanlarına gittik. Başka şeyler de denedik. Ama nedense o eski duygularımızı yeniden canlandıramıyoruz. Bunlar derin sorunlar, acı veren sorunlar, anlık çözümlerle düzeltilemeyecek sorunlar. Birkaç yıl önce eşim Sandra ve ben bu tür bir dertle uğraştık. Oğullarımızdan biri okulda zorlanıyordu, derslerinde pek başarılı değildi. Bırakın sınavlarda iyi not almayı, sınavda verilen talimatları bile uygulayamıyordu. Sosyal acıdan hiç olgun değildi, çoğu zaman yakınlarını utandırıyordu. Beden yapısı ufak tefek ve sıska hareketleri eş güdümsüzdü. Örneğin beyzbol sopasını neredeyse top atılmadan sallamaya kalkıyordu. Diğer çocuklar onunla alay ediyorlardı. Sandra ile ben ona yardımcı olabilmek için çırpınıp duruyorduk. Başarı yaşamın herhangi bir alanında önemli ise anne baba olarak bizim için öneminin de ötesindedir. Bu nedenle oğlumuza karşı tutum ve davranışlarımız üzerinde çalıştık. Aynı çalışmayı onunkiler üzerinde de yaptık. Olumlu düşünme tekniklerini kullanarak ona cesaret aşılamaya çabaladık. ''Hadi oğlum bunu başarabilirsin, yapabileceğini biliyoruz. Beyzbol sopasını biraz daha yukarıdan tut ve gözlerin toptan ayırma. Top sana yaklaşıncaya kadar sopayı sallama.'' Oğlumuz biraz başarılı olduğunda onu desteklemek için elimizden geleni yapıyorduk. ''İşte bu güzel oğlum böyle devam et.'' Başkaları güldükleri zaman onları azarlıyorduk. ''Sataşmayın, rahat bırakın onu, oyunu yeni öğreniyor.'' Oğlumuz için ağlıyor, hiçbir zaman başarılı olamayacağını ısrarla tekrarlıyor, zaten beyzboldan hoşlanmıyorum diyordu. Yaptığımız hiçbir şeyin yararı olmuyordu. Eşimle ben gerçekten kaygılıydık. Bu olayın oğlumuzun özgüvenini nasıl etkilediğini görebiliyorduk. Olumlu davranmaya yardımcı olarak onu yüreklendirmeye çalışıyorduk. Ama süre gelen başarısızlıklardan sonra geri çekilip olaya başka bir açıdan bakmaya çalıştık. O sırada meslek yaşamımda ülkenin dört bir yanındaki müşterilerimi liderlik geliştirme çalışmaları yapıyordum. İletişim ve algılama konusunda IBM'in yönetici geliştirme kursuna katılanlar için ayda iki kez program hazırlıyordum. Bu programlar için araştırma ve hazırlık yaparken özellikle algıların nasıl oluştuğu, görüş tarzımızı nasıl yönettiği, görüş tarzımızın da davranışlarımızı nasıl yönettiği gibi konularla ilgilenmeye başladım. Bu beni, beklenti kuramını ve kendi kendini doğrulayan kehanetleri ya da pigmalyon etkisini incelemeye sürükledi. O zaman algılarımızın ne kadar derinlerde gömülü olduklarını anladım. Bu bana hem gördüğümüz dünyaya hem de bu dünyayı görürken kullandığımız merceğin kendisine bakmamız gerektiğini ve dünyayı yorumlama tarzımızı o merceğin etkilediğini öğretti. Sandra ile IBM'de öğrettiğim kavramlar ve kendi durumumuz hakkında konuşurken oğlumuza yardım etmek için yaptığımız şeylerin aslında onunla ilgili gerçek görüşümüze uymadığını anlamaya başladık. En derin duygularımızı dürüstçe incelediğimizde temelde onu yetersiz bir şekilde geride kalan bir çocuk olarak gördüğümüzü anladık. Tutun ve davranışlarımız konusunda ne kadar uğraşırsak uğraşalım çabalarımız etkili olamıyordu. Çünkü yaptıklarımız ve söylediklerimize karşın ona esas olarak sen becerikli değilsin, korunman gerekiyor mesajını veriyorduk. Durumu değiştirmek istiyorsak önce kendimizi değiştirmemiz gerektiğini kavramaya başladık. Kendimizi etkili bir biçimde değiştirmek için de önce algılarımızı değiştirmemiz gerekiyordu. Kişilik ve karakter etiği Algılama konusundaki araştırmalarıma ek olarak 1776'dan bu yana Amerika'da yayınlanan başarıyla ilgili yayınları da derinlemesine inceliyordum. Kendini geliştirme, popüler psikoloji ve kendi kendine yardım gibi konular hakkında kelimenin tam anlamıyla yüzlerce kitap, makale ve denemeyi okuyor ya da tarıyordum. Özgür ve demokrat bir insanın başarılı yaşamın anahtarı olarak gördüğü şeylerin toplamı ve özü elimin altındaydı. Çalışmalarım beni başarı hakkında 200 yıl boyunca yazılmış metinler aracılığıyla gerilere götürürken yayınların içeriğinde şaşırtıcı bir kalıbın ortaya çıktığını fark ettim. Kendi acımızın yanı sıra yıllardır birlikte çalıştığım pek çok insanın yaşantısında... Ve ilişkilerinde gördüğüm benzer acılar nedeniyle son 50 yıl içinde yazılmış olan başarı ile ilgili kitaplardan çoğunun yüzeysel kaldığına gitgide daha çok inanmaya başladım. Bunlar toplumsal imaj bilinci, teknikler ve anlık çözümlerle, yani toplumsal yara bantları ve aspirinlerle doluydu. Hepsi de ağır sorunlara uygulanıyor, hatta bazen onları geçici olarak giderir gibi görünüyordu. Ancak bu çareler altta yatan kronik sorunları çözmüyor, iltihaplanıp yeniden ortaya çıkmalarına neden oluyordu. Buna karşılık ilk 150 yıllık süreç içinde çıkan hemen hemen tüm kitaplar başarının temeli olarak karakter etiği diye tanımlayabileceğimiz dürüstlük, alçakgönüllülük, sadakat, ölçülülük, cesaret, adalet, sabır, çalışkanlık, yalınlık, erdem ve herkese iyilik et şeklindeki altın kurallar üzerinde duruyordu. Benjamin Franklin'in otobiyografisi bu tür edebiyata iyi bir örnek oluşturur. Temelde bir insanın belirli ilkeleri ve alışkanlıkları kendi mizacıyla bütünleştirme çabasının öyküsüdür. Karakter etiği etkili yaşamın temel ilkeleri olduğunu ve insanların hakiki başarıyla kalıcı mutluluğu ancak bu temel ilkeleri öğrenip temel karakterleriyle bütünleştirerek yaşayabileceklerini öğretiyordu. Fakat Birinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonra başarıya ilişkin temel görüş karakter etiğinden kişilik etiği diye tanımlayabileceğimiz şeye doğru kaydı. Başarı daha çok kişiliğin toplumsal imajın, tutum ve davranışların, insanlar arası etkileşim süreçlerini kolaylaştıran beceri ve tekniklerin yarattığı bir şey olarak görülmeye başladı. Kişilik etiği temelde iki yoldan gelişiyordu. Bunlardan biri insanlar ve halkla ilişkilerle ilgili teknikler, diğeri ise olumlu zihinsel tutumdu. Bu felsefenin bir bölümü esinleyici ve bazen geçerli olan erişeceğiniz yüksekliği tavrınız belirler, gülümsemek kaş çatmaktan daha fazla dost kazandırır, İnsan düşlediği ve inandığı her şeyi gerçekleştirebilir gibi özdeyişlerle ifade ediliyordu. Kişilik yaklaşımının diğer yönlerinin yönlendirici hatta aldatıcı olduğu anlaşılıyordu. İnsanları kendilerini başkalarına sevdirmek için bazı tekniklerden yararlanmaya ya da istediklerini elde edebilmek için diğerlerinin uğraşlarıyla gerçekten ilgileniyormuş gibi görünmeye ya da güçlü görünmeye, benimsemeye ve yaşam boyunca başkalarını sindirmeye teşvik ediyordu. Bu kitaplardan bazıları karaktere başarının bir öğesi olarak gösteriyor ama bir temel ve katalizör olduğunu kabul etmek yerine onu bölümlere ayırıyordu. Karakter etiğine yapılan atıflar çoğu zaman lafta kalıyordu. Daha çok çabuk etkileme teknikleri, güç stratejileri, iletişim becerileri ve olumlu tutumlar üzerinde duruluyordu. Bu kişilik etiğinin Sandra ile benim oğlumuzda kullanmaya kalkıştığımız çözümlerin bilinç altındaki kaynağı olduğunu kavramaya başladım. Kişilik etiği ile karakter etiği arasındaki farkları daha derinlemesine düşündüğümde Sandra ile birlikte çocuklarımızın iyi davranışından toplum içinde yarar sağladığımızı anladım. Bize göre bu çocuğumuz istenilen nitelikte değildi. Kendimizle ilgili imajımız ve iyi, sevgi dolu bir anne baba olarak rolümüz çocuğumuzla ilgili imajımızdan daha köklüydü ve belki onu etkiliyordu da. Sorunu görme ve onu çözme tarzımızın altında oğlumuzun iyiliği için duyduğumuz kaygının ötesinde pek çok şey saklıydı. Sandra ile konuşurken kendi karakterimizin, dürtülerimizin ve oğlumuzla ilgili algılarımızın güçlü etkisini üzülerek fark ettik. Onu başkalarıyla karşılaştırma dürtümüzün derin değerlerimize uyumsuz olduğunu anladık. Bu koşullu bir sevgiye yol açabilir ve sonunda oğlumuzun öz değerinin azalmasına yol açabilirdi. Bu nedenle çabalarımızı tekniklerimizde değil kendimize en derin dürtülerimize ve oğlumuzla ilgili algılarımıza yöneltmeye karar verdik. Çocuğumuzu değiştirmeye çalışmak yerine bir kenara çekilmeye kendimizi ondan ayrı tutmaya çalıştık. Oğlumuzun kimliğini, bireyselliğini, ayrılığını ve değerini anlamak için çaba harcadık. Derin düşünce, inanç ve dualarımız sayesinde oğlumuzu kendine özgü özellikler çerçevesinde görmeye başladık. Kendi temposu ve hızıyla hayata geçireceği, içindeki geniş çaplı potansiyeli gördük. Gevşemeye ve onun yolundan çekilip kendi kişiliğinin ortaya çıkmasına izin vermeye karar verdik. Doğal rolümüzün oğlumuzu takdir etmek, ona değer vermek ve ondan hoşlanmak olduğunu gördük. Ayrıca kendi dürtülerimiz üzerinde Bilinçli bir biçimde çalıştık ve içimizde güvenlik kaynakları oluşturduk. Böylece kendi değer duygularımız çocuğumuzun kabul edilebilir davranışına bağlı olmaktan kurtuldu. Oğlumuzla ilgili eski algılarımızı bir yana bırakıp değere inanan dürtüler geliştirirken ortaya yeni duygular çıkmaya başladı. Oğlumuzu başkalarıyla karşılaştırmak ya da yargılamak yerine ondan hoşlandığımızı gördük. Oğlumuzu tıpatıp atıp kendimize benzetmekten ya da onu toplumsal beklentilere göre ölçmekten vazgeçtik. Onu kabul edilebilir bir toplumsal kalıba sokmak için nazikçe, olumlu bir biçimde yönlendirmeye çalışmıyorduk artık. Temelde yeterlikli ve yaşamla başa çıkabilecek bir insan olduğunu anladığımız için onu başkalarının alaylarına karşı korumayı da bıraktık. Çocuğumuz bu korumayla yetiştirilmişti. Bu nedenle başlangıçta biraz acı çekti. Bunu dile getirdiğinde kabullendik ama eskisi gibi de davranmadık. Dile getirilmeyen mesajımız şuydu, seni korumamıza gerek yok, temelde iyisin. Haftalar ve aylar geçtikçe oğlumuz yavaş yavaş kendine güven duymaya ve kendisini kanıtlamaya başladı. Kendi tempo ve hızına göre gelişti. Standart toplumsal ölçütlere göre akademik, sosyal ve sportif açılardan hızla, doğal gelişim süreci olarak tamamlanan şeyin çok ötesinde bir hızla, Göze çarpar hale geldi. Yıllar geçtikçe birkaç öğrenci derneğine başkan seçildi. Dört dörtlük bir sporcu oldu. Ve eve pek iyilerle dolu karneler getirmeye başladı. Her çeşit insanla ürkütmeden ilişki kurmasını sağlayan çekici ve samimi bir kişilik geliştirdi. Sandra ve ben oğlumuzun toplumsal açıdan etkileyici başarılarının toplumsal ödüllere bir karşılıktan çok kendisiyle ilgili duygularının beklenmedik bir ifadesi olduğuna inanıyoruz. Bu bizim için şaşırtıcı bir deneyim oldu. Öteki çocuklarımıza davranışlarımız ve diğer mevcut roller bakımından da eğitici bir deneyimdi. Böylece başarının kişilik etiği ile karakter etiği arasında yaşamsal farkı çok kişisel bir düzeyde öğrenmiş olduk. Kutsal kitaptan bir ayet bu düşüncelerinizi çok güzel açıklıyor. Kendi kalbini dikkatlice araştır çünkü hayatla ilgili meseleler oradan kaynaklanır. Birincil ve ikincil büyüklük Oğlumla ilgili deneyimim, algılama konusunda yaptığım incelemeler ve başarı hakkında okuduğum kitapların birleşimi, buldum diye bağırdığımız her şeyin yerli yerine oturduğu o anlardan birini yaşamama neden oldu. Birdenbire kişilik etiğinin güçlü etkisini görmeye başladım. Doğru olduğunu bildiğim yıllar önce çocukluğumda bana öğretilmiş olan ve içimdeki değer duygusunun derinliklerinde bulunan şeylerle her gün etrafımı saran anlık çözüm felsefeleri arasındaki o ince ve çoğu zaman bilinçli olarak ayırt edilemeyen zıtlıkları açıkça anlamaya çalıştım. Yıllar boyunca her çeşit meslekten insanlarla çalışırken öğrettiğim ve etkili olduğunu bildiğim şeyleri çoğunlukla bu popüler seslerden niçin farklı bulduğumu daha derin bir düzeyde kavradım. Kişilik etiğindeki öğelerin, kişilik gelişimi, iletişim becerisi ve etkileme stratejileriyle pozitif düşünme alanındaki eğitimin başarı açısından yararlı, hatta bazen temel nitelikte olduklarını yatsıyor değilim. Aslında öyledirler ama bunlar birincil değil ikincil özelliklerdir. Bizden önceki kuşakların oluşturduğu temel üzerine bazı şeyleri inşa etmek için insani yetimizden yararlanırken istemeden bütün dikkatimizi kendi yaptığımıza, Vermiş ve onu ayakta tutan temeli unutmuş olabiliriz. Ya da belki ekmediğimiz yeri çok uzun süre biçtiğimiz için ekmenin gerekli olduğu aklımızdan çıkmıştır. Başkalarına istediklerimizi yaptırmak, daha iyi çalışmak, daha şevkli olmak, beni ve birbirlerini sevmelerini sağlamak için insanları etkileme strateji ve tekniklerinden yararlanıyorsam ve aslında karakterim temelde bozuksa, iki ikiyüzlülük ve düzenbazlığa yatkınsa uzun vadede başarıya da erişemem. İki yüzlülük güvensizliğe yol açar ve yaptığım her şey şu insanlar arası iyi ilişki teknikleri denilen şeylerden yararlansam bile bir manevra ve hile olarak algılanır. Güzel konuşmak hatta gerçekten iyi niyetle davranmak hiç fark etmez. Güven yoksa ya da pek azsa sürekli başarı için gereken temelde yoktur. Tekniğe hayat veren tek şey temeldeki iyiliktir. Bütün dikkati tekniğe vermek okulda sınavlardan önce telaşla ders çalışmaya benzer. Bazen geçersiniz hatta bazen iyi notlar da alırsınız ama günlerce bedelini ödemediyseniz incelediğiniz konulara gerçekten egemen olamazsınız. Eğitilmiş bir zihin yapınız da olamaz. Bir çiftlikte tüm işleri son dakikaya sıkıştırmanın yani baharda tohum ekmeği unutup bütün yaz eğlendikten sonra hasat alabilmek için sonbaharda telaşla çalışmanın ne kadar gülünç bir şey olacağını hiç düşündünüz mü? Çiftlik doğal bir sistemdir. Bedelin ödenmesi ve sürecin izlenmesi gerekir. Her zaman ektiğinizi biçersiniz. Bunun kestirme yolu yoktur. Bu ilke sonuç olarak insan davranışları ve insan ilişkilerinde de geçerlidir. Bunlar da hasat yasasına dayanan doğal sistemlerdir. Kısa dönemde okul gibi yapay bir toplumsal sistemde insanlar tarafından konulan kuralları usulca çiğnemeyi, oyunu oynamayı öğrenirsiniz. Durumu idare edebilirsiniz. Bir defalık ya da kısa süreli insan ilişkilerinde işi idare etmek, al beni ve beceri sayesinde iyi izlenimler bırakmak ve başkalarının uğraşlarıyla ilgileniyormuş gibi yapmak için kişilik etiğinden yararlanabilirsiniz. Kısa vadeli durumlarda etkili olabilecek, fazla zaman istemeyen kolay teknikleri seçebilirsiniz. Ama ikincil özelliklerin uzun süreli ilişkilerde tek başına kalıcı bir değeri yoktur. Köklü bir dürüstlük ve temelde güçlü bir karakter yoksa, Yaşamın zorlu mücadeleleri er ya da geç, gerçek dürtülerin yüzeye çıkmasına neden olur ve kısa süreli başarının yerine insan ilişkilerindeki başarısızlık alır. İkincil büyüklüğe sahip olan yani yetenekleriyle toplumda takdir gören birçok kişinin karakteri birincil büyüklük ya da iyilikten yoksundur. O insanların ister bir iş arkadaşı, eş, dost, İster kimlik bunalımı geçiren bir gençle olsun uzun süreli ilişkilerinde er ya da geç bunu görürsünüz. En güzel iletişimi karakter sağlar. Emerson'ın bir zamanlar söylediği gibi ne olduğun kulağımda öylesine çınlıyor ki ne dediğini duyamıyorum. Tabi karakter gücüne sahip ama iletişim becerisinden yoksun insanlar da vardır. Ve bu durum hiç kuşkusuz ilişkilerin niteliğini de etkiler. Ama bu etki yine ikincildir. Son tahlilde ne olduğumuz, söylediğimiz ya da yaptığımız herhangi bir şeyden daha güzel bir iletişim sağlar. Hepimiz bunu biliriz. Karakterini bildiğimiz için tam anlamıyla güvendiğimiz insanlar vardır. Güzel konuşmayı bilseler de bilmeseler de, insan ilişkileri tekniklerine sahip olsalar da olmasalar da onlara güveniriz ve onlarla başarılı bir biçimde çalışırız. William George Jordan şöyle diyor. Her insan eline iyilik ya da kötülük yapması için muhteşem bir güç verilmiştir. Yaşamının sessiz, bilinçsiz, gözle görülmeyen etki gücü. Bu insanın bürünmeye çalıştığı kişiliğin değil, gerçekte olduğu kişinin devamlı yansımasıdır. Paradigmanın Gücü Etkili insanların yedi alışkanlığı etkili olmanın temel ilkelerinden bir çoğunu içeriyor. Bunlar temel alışkanlıklardır ve birinci derecede önemlidir. Kalıcı mutluluk ve başarının temelini oluşturan doğru ilkelerin içselleştirmesini temsil ederler. Ancak bu yedi alışkanlığı tam anlamıyla anlamadan önce kendi paradigmalarımızı anlamamız ve paradigma değişikliğinin nasıl yapıldığını öğrenmemiz gerekir. Karakter etiği ile kişilik etiği toplumsal paradigmalara birer örnektir. Paradigma sözcüğü Yunanca'dan gelir. Başlangıçta bilimsel bir terimde günümüzde ise daha çok bir model, kuram, algı, varsayım ya da değer yargısı anlamında kullanılmaktadır. Biraz daha genelleştirirsek dünyayı görme tarzımızdır. Gözle görmek değil ama algılamak, anlamak, yorumlamak anlamında. Paradigmalardan kastettiğimiz şeyi anlamanın en basit yolu onları birer harita gibi görmektir. Hepimiz haritanın arazi olmadığını biliriz. Harita sadece arazinin belirli özelliklerinin bir açıklamasıdır. İşte paradigma da tamı tamına budur. Bir kuram, bir açıklama ya da başka bir şeyin modelidir. Diyelim ki Chicago'nun merkezinde belirli bir yere gitmek istiyorsunuz. Kentin yol haritası istediğiniz yere ulaşmanıza yardımcı olacaktır. Ama diyelim ki size yanlış harita verildi. Bir baskı hatası yüzünden üzerinde Chicago yazılı harita aslında Detroit haritası. Boş yere nasıl didineceğinizi, gideceğiniz yere varabilmek için göstereceğiniz çabanın nasıl boşa çıkacağını düşünebiliyor musunuz? Davranışınız üzerinde çalışabilirsiniz. Daha fazla çaba gösterir, daha çok çalışır, hızınızı iki katına çıkarırsınız. Ama bütün bu çabalarınız sizi yalnızca yanlış yere daha hızlı götürür. Tutumunuz üzerinde çalışabilir, daha olumlu düşünebilirsiniz. Yine de istediğiniz yere ulaşamazsınız. Ama buna aldırış etmeyebilirsiniz. Tutumunuz öylesine olumludur ki nereye giderseniz gidin mutlu olursunuz. Ne var ki yine de yolunuzu kaybetmiş olursunuz. Temel sorunun davranış ya da tutumunuzla bir ilgisi yoktur. Bu tamamen elinizde yanlış harita bulunması ile ilgilidir. Elinizde Chicago'nun doğru haritası varsa o zaman çaba önem kazanır. Yolda sizi hüsrana uğratan engellerle karşılaşırsanız o zaman tutum büyük bir fark yaratabilir. Ancak ilk ve en önemli koşul haritanın doğru olmasıdır. Hepimizin kafasının içinde birçok harita vardır. Bunlar iki ana gruba ayrılabilir. Şeyleri oldukları gibi gösteren haritalar yani gerçeklikler ve şeylerin nasıl olmaları gerektiğini gösteren haritalar yani değerler. Yaşadığımız her şeyi bu zihinsel haritalara göre yorumlarız. Ender olarak doğru olup olmadıklarını kendi kendimize sorarız. Genellikle bunlara sahip olduğumuzun farkına bile varmayız. Yalnızca gördüğümüz şeylerin gerçekten öyle olduklarını ya da öyle olmaları gerektiğini varsayarız. Tutumlarımız ve davranışlarımız da bu varsayımlardan doğar. Onları görüş biçimimiz, düşünce ve davranış tarzımızın kaynağıdır. Devam etmeden önce sizi zihinsel ve duygusal bir deneyim yaşamaya davet ediyorum. Birkaç saniyenizi ayırıp şu resme bakın. Yazar burada bir imaj kullanmış. Soldan bakıldığı zaman genç bir kadın yüzü, sağ taraftan bakıldığı zaman yaşlı bir kadının sola bakan yüzü var gibi. Hatırlayabildiysek devam ediyorum. Bu resme dikkatlice bakın ve gördüklerinizi tanımlayın. Bir kadın görüyor musunuz? Sizce kaç yaşında, neye benziyor, ne giymiş? Onu ne tür konumlarda hayal edebiliyorsunuz? Herhalde ikinci resimdeki kadının 25 yaşlarında olduğunu söyleyeceksiniz. Çok güzel olduğunu, modaya uygun biçimde giyindiğini de. Küçük burunlu ve narin olduğundan söz edeceksiniz. Bekar bir erkek olsaydınız belki onunla çıkmak isterdiniz. Konfeksiyoncu olsaydınız onu manken olarak işe alabilirdiniz. Ama ya ben size yanıldığınızı söylersem, bunun 60-70 yaşlarında kederli görünen, kocaman burunlu, mankenlikle hiç ilgisi olmayan biri olduğunu açıklarsam, bu kadın belki de yolun karşı tarafına geçmesi için yardım edeceğiniz birisidir. Kim haklı? Resme bir daha bakın. Yaşlı kadını görebiliyor musunuz? Göremiyorsanız bir kez daha deneyin. Kocaman burnunu görebiliyor musunuz? Yaş şalını? Sizinle yüz yüze konuşuyor olsaydık resim üzerinde tartışabilirdik. Siz gördüklerinizi bana anlatırdınız, ben de size. Bu iletişim resimde gördüklerimizi birbirimize açıkça gösterinceye kadar devam ederdi. Ama bunu yapamayacağımız için şimdi başka bir resmi incelemenizi ve sonra tekrar buna bakmanızı isteyeceğim. Şimdi yaşlı kadını görebiliyor musunuz? Okumayı sürdürmeden önce onu görmeniz çok önemli. Siz burada internetten bulabilirsiniz o imajı. Ben bu ile ilk kez yıllar önce Harvard İşletme Okulu'nda karşılaştım. Öğretmen bunu iki insanın aynı şeye bakmalarına karşın anlaşmazlığa düşebileceklerini ve her ikisinin de haklı olabileceğini açıkça göstermek için kullanıyordu. Bu mantıksal değil, psikolojiktir. Öğretmen sınıfa bir deste büyük kart getirdi. Gördüğünüz kadının resmi, diğer yarısında ise Yaşlı kadının resmi vardı. Bizden kartlara bakmamızı, dikkatimizi 10 saniye üzerinde yoğunlaştırmamızı sonra da resimleri geri vermemizi istedi. Her iki resmin birleşimini yansıtarak öğrencilerden gördüklerini tanımlamalarını istedi. Kart üstünde ilk önce genç kadının resmini görenlerin neredeyse hepsi ekrandakinin de aynı genç kadın olduğuna karar verdi. Kartta ilk önce yaşlı kadın resmini görenlerin neredeyse hepsi ise ekrandakinin yaşlı bir kadın olduğunu söyledi. Öğretmen daha sonra bir öğrencinin salonun diğer tarafında oturan bir arkadaşına gördüklerini anlatmasını istedi. İki genç karşılıklı konuşurken iletişim sorunları ortaya çıktı. ''Ne demek yaşlı bir kadın, o en fazla 20-22 yaşında. Yok canım herhalde şaka ediyorsun 70'inde o, hatta belki 80'dir. Neyin var senin kör müsün bu hanım, genç ve bakımlı. Onunla seve seve çıkardım ben, o çok güzel.'' ''Güzel mi ihtiyar bir cadı o?'' tartışma sürdü gitti. Sınıftaki öğrencilerin hepsi de doğruyu bildiğinden emindi ve hiçbiri düşüncesinden vazgeçmiyordu. Üstelik bütün bu tartışmalar öğrencilerin son derece önemli avantajları olmasına karşın başlamıştı. Birçoğu deneyin başlangıcında aslında başka bir bakış açısının olduğunu biliyordu. ''Çoğumuzun hiçbir zaman itiraf etmeyeceği bir şeydir bu.'' Yine de başlangıçta yalnızca birkaç öğrenci resmi gerçekten başka bir açıdan görmeye çalıştı. Yararsız konuşmalardan sonra bir öğrenci ekrana yaklaşarak resimdeki bir çizgiyi işaret etti. İşte bu genç kadının gerdanlığı. Diğer öğrenci, Hayır o yaşlı kadının ağzı dedi. Yavaş yavaş belirli bir farklılık gösteren noktalar üzerinde sakin bir biçimde konuşmaya başladılar. Sonunda bir öğrenci, Sonra da bir diğeri her iki resimdeki görüntülerin odağı alınmasıyla birdenbire gerçeği kavradı. Sınıfta süre gelen sakin, saygılı ve belirgin iletişim sayesinde sonunda herkes diğerinin bakış açısını anlayabildi. Ancak başımızı çevirip sonra tekrar döndüğümüz zaman çoğumuz ilk 10 saniye içinde görmeye koşullandığımız resmi görürüz. Bireyler ve kuruluşlarla çalışırken hem kişisel hem de kişiler arası etkililiğe geniş çaplı bir açıklama getirdiği için sık sık bu algılama deneyinden yararlanırım. Bu alıştırma öncelikle koşullanmanın algılarımızı, paradigmalarımızı ne kadar güçlü bir biçimde etkilediğini gösterir. 10 saniyelik bir süre nesneleri görüş biçimimizi böylesine güçlü bir biçimde etkileyebiliyorsa yaşam boyu süren bir koşullanma nelere yol açmaz ki? Yaşamımızdaki etkiler, aile, okul, cemaat, iş çevresi, dostlar, meslektaşlar ve kişilik etiği gibi geçerli toplumsal paradigmalar bizi sessizce, bilinçsizce etkilemiş, değer yargılarımızın, paradigmalarımızın, zihinsel haritalarımızın biçimlenmesine yardımcı olmuşlardır. Ayrıca bu alıştırma, paradigmaların davranış ve tutumlarımızın kaynağı olduğunu da gösterir. Onlar olmasa kişisel bütünlük veya dürüstlüğe sahip olamayız. Gördüğümüzden farklı bir biçimde konuşur ve davranırsak bütünlüğümüzü koruyamayız. O bileşik resimde koşullanma sonucu belirgin biçimde genç bir kadın gören %90'lık grupta yer aldıysanız hiç kuşkusuz sokağın karşı tarafına geçmesine yardım etmeniz gerektiğini düşünmezdiniz. O kadınla ilgili tutumunuzun ve ona karşı davranışlarınızın onu görüş biçiminize uygun olması gerekirdi. Bu kişilik etiğinin temel eksiklerinden birini açıkça ortaya koyar. Dış davranış ve tutumları değiştirmeye çalışmamız o davranış ve tutumların kaynağı olan temel paradigmaları incelememişsek uzun vadede pek işe yaramayacaktır. Bu algılama alıştırması ayrıca paradigmalarımızın diğer insanlarla ilişkilerimizi ne kadar güçlü bir biçimde etkilediğini de gösterir. Her şeyi açıkça ve nesnel olarak gördüğümüzü düşünürken yavaş yavaş başkalarının da onları eşit derecede açık ve nesnel olan kendi bakış açılarıyla Farklı bir biçimde gördüklerini anlamaya başlarız. Ayakta durduğumuz yer oturduğumuz yere bağlıdır. Hepimiz cisimleri oldukları gibi gördüğümüzü, nesnel olduğumuzu düşünürüz. Oysa bu doğru değildir. Biz dünyayı olduğu gibi değil, olduğumuz gibi görürüz. Ya da nasıl görmeye koşullanmışsak öyle görürüz. Gördüklerimizi tarif etmek üzere ağzımızı açtığımız anda aslında kendimizi, algılarımızı ve paradigmalarımızı tanımlarız. Başkaları bizimle aynı fikirde olmadıkları zaman hemen onlarda bir aksaklık olduğunu düşünürüz. Ama alıştırmanın da gösterdiği gibi kafaları çalışan samimi insanlar her şeyi farklı görürler. Hepsi de kendine özgü deneyim merceğinden bakar. Bu olgular yoktur anlamına gelmez. O deneyde başlangıçta kendilerini koşullandıran farklı resimlerden etkilenmiş olan iki kişi üçüncü resme birlikte bakarlar. Şimdi ikisi de tıpatıp aynı olgulara, siyah çizgilere ve beyaz boşluklara bakmaktadırlar ve ikisi de bunların birer olgu olduğunu kabul edecektir. Ancak her birinin bu olguları yorumlayış tarzı daha önceki deneyimlerini yansıtır ve olgular yorumlardan ayrı olarak hiçbir anlam taşımaz. Temel paradigmalarımızın haritamız ya da varsayımlarımızın ne kadar farkında olur ve kendi deneyimimizden ne derece etkilendiğimizi anlarsak o paradigmaların sorumluluğunu o kadar fazla üstlenebiliriz. Onları inceler, gerçeklik kıstaslarına göre sınar, başkalarını dinler, onların algılarına açık hale geliriz. Böylece daha geniş bir resme ve çok daha nesnel bir görüşe sahip oluruz. Paradigma Değişiminin Gücü Belki de bu algılama alıştırmasından kazanılacak en önemli içgörü paradigma değişimi alanındadır. Yani birisinin sonunda bileşik resmi başka bir biçimde görmesi üzerine yaşanan buldum deneyimi diyebileceğimiz şeydedir. İnsan ilk algısına ne kadar bağlıysa buldum deneyimi de o kadar güçlü olur. Ansızın içinde bir ışık yanar sanki. Paradigma değişimi terimi ilk kez Thomas Kuhn, son derece etkili olan ve bir tür dönüm noktası sayılan bilimsel devrimlerin yapısı adlı yapıtında kullanılmıştı. Kuhn, bilimsel alanda neredeyse her önemli atılımın ilk önce gelenekler, eski düşünce biçimleri, eski paradigmalarla bağların koparılması anlamına geldiğini gösteriyor. Ünlü Mısırlı astronom, Batlamyus'a göre dünya evrenin merkeziydi ancak Kopernik merkeze güneşi yerleştirerek paradigma değişimi yarattı. Bir hayli direnç ve baskıya da neden oldu. Birdenbire her şey başka türlü yorumlanmaya başladı. Newton'ın fizik modeli düzenli bir paradigmaydı ve modern mühendisliğin hala temelini oluşturuyor. Ama kısmiydi, tamamlanmamıştı. Olacakları öngörme ve açıklayıcılık açısından çok daha üstün bir değeri olan Einstein modeli paradigma yani görecelik paradigması ise bilim dünyasında bir devrim yarattı. Mikrop kuramı geliştirilinceye kadar pek çok kadın ve çocuk doğum sırasında ölüyor ve hiç kimse bunun nedenini anlayamıyordu. Askeri çarpışmalarda insanlar ateş hatlarına maruz kalınan önemli travmalardan çok, önemsiz yaralar ve hastalık yüzünden ölüyordu. Ancak mikrop kuramı ortaya atılır atılmaz yepyeni ve daha iyi bir paradigma, olanları anlamak için kullanılan daha ileri bir yöntem sayesinde tıp alanında çarpıcı ve önemli gelişmeler kaydedildi. Bugünkü Amerika Birleşik Devletleri de bir paradigma değişiminin ürünüdür. Yüzyıllar boyunca geleneksel hükümet anlayışı bir monarşiden ibaretti. Kralların tanrısal hakları vardı. Sonra farklı bir paradigma geliştirildi. Halkın halk tarafından ve halk için yönetilmesi. Böylece bir anayasal demokrasi doğdu ve müthiş bir insan enerjisiyle zekasının önüne açılarak dünya tarihinde benzeri bulunmayan bir yaşam, özgürlük ve bağımsızlık, etki ve umut standardı yaratıldı. Bütün paradigma değişimleri olumlu yönde olmaz. Gördüğümüz gibi karakter etiğinden kişilik etiğine kayılması gerçek başarıyla mutluluğu besleyen o köklerden bizi uzaklaştırdı. Ancak paradigma değişimleri bizi ister olumlu ister olumsuz yöne çeksin, ister birdenbire ister ağır ağır gelişsin, dünyaya farklı bir gözle bakmamıza yol açar. Bu kaymalar güçlü bir değişim yaratır. Paradigmalarımız doğru da olsa yanlış da tutum ve davranışlarımızın sonuç olarak da başkalarıyla ilişkilerimizin kaynağıdır. Bir pazar sabahı New York metrosunda başımdan geçen küçük çaplı bir paradigma değişimini hatırlıyorum. Herkes sessizce oturuyordu. Bir takım insanlar gazete okuyordu. Bazıları düşüncelere dalmış bazıları da gözlerini kapatmış dinleniyordu. Sakin ve huzurlu bir ortamdı. Sonra birdenbire bir adam çocuklarıyla birlikte vagona bindi. Çocuklar o kadar yaramaz ve gürültücüydü ki hava birdenbire tamamen değişti. Adam yanıma oturup gözlerini kapattı. Durumdan habersiz gibiydi. Çocuklar koşarak bağırıp çağırıyor, eşyaları fırlatıp atıyor, hatta bazı yolcuların gazetelerini kapıyorlardı. Ama yanımda oturan adam hiçbir şey yapmıyordu. Öfkelenmemek zordu. Adamın çocukların böyle vahşice koşmalarını aldırmayacak ve bu konuda hiçbir şey yapmayacak, hiçbir sorumluluk üstlenmeyecek kadar duyarsız olmasına inanamıyordum. Metroda herkesin sinirlendiği belliydi. Sonunda bana olağanüstü gelen bir sabırla ve kendimi tutarak adama dönüp ''Beyefendi çocuklarınız birçok kişiyi rahatsız ediyor. Onlara biraz hakim olamaz mısınız?'' dedim. Adam durumu henüz fark ediyormuş gibi bana bakarak usulca ah çok haklısınız bir şeyler yapsam iyi olacak hastaneden geliyoruz anneleri bir saat önce orada öldü ne düşüneceğimi bilemiyorum galiba çocuklar da bununla nasıl baş edeceklerini bilemiyorlar diye yanıtladı. O anda neler hissettiğimi düşünebiliyor musunuz paradigmam değişime uğradı birdenbire her şeyi başka türlü gördüm. Başka türlü gördüğüm için de başka türlü düşünmeye, başka türlü hissetmeye ve başka türlü davranmaya başladım. Öfkem hemen geçti. Tutumumu ya da davranışlarımı kontrol etme kaygısına kapılmama gerek kalmadı. Yüreğim adamın acısıyla doldu. Şefkat ve merhamet duyguları boşaldı içimden. ''Demek karınız yeni öldü. Vah vah çok üzüldüm. Bana anlatabilir misiniz size nasıl yardım edebilirim?'' dedi. Her şey bir anda değişivermişti. Pek çok insan yaşamlarını tehdit eden bir bunalımla karşılaşıp önem verdikleri şeylere ansızın bambaşka bir açıdan bakmaya başladıklarında ya da bir eş, ana baba veya büyük anne, büyük baba yönetici ya da lider olarak yeni bir rol üstlendiklerinde düşünce tarzlarında buna benzer köklü bir değişim olur. Kişilik etiği de haftalarca, aylarca hatta yıllarca uğraşıp tutum ve davranışlarımızı değiştirmeye çalışabilir. Yine de her şeyi farklı bir biçimde gördüğümüz anda kendiliğinden oluşan o değişim olgusuna yaklaşmayı bile beceremeyiz. Artık belli olan bir şey var. Hayatımızda nispeten önemsiz değişiklikler yapmak istiyorsak dikkatimizi uygun bir biçimde tutum ve davranışlarımıza verebiliriz. Ancak çok önemli büyük bir değişiklik yapmak istiyorsak o zaman temel paradigmalarımız üzerinde çalışmamız gerekir.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 Metrodaki anlık içgörümün tersine Sandra ile benim oğlumuzla ilgili paradigma değişimi deneyimimiz yavaş, zor ve temkinli bir süreçti. Başlangıçta ona karşı yaklaşımımız kişilik etiği alanında yıllarca süren koşullanma ve deneyimlerimizin ürünüydü. Anne baba olarak kendi başarımız konusunda inandığımız daha derin paradigmaların bir sonucuydu. Ayrıca çocuklarımızın başarılarının da bir ölçütüydü. Ancak o temel paradigmaları değiştirip, her şeye başka açıdan baktığımız zaman hem kendimizde hem de durumda önemli değişiklikler yapabileceğimizi gördük. Oğlumuzu farklı bir biçimde görebilmek için Sandra ile farklı olmamız gerekiyordu. Kendi karakterimizin gelişmesi ve güçlenmesine yatırım yaparken yeni paradigma da yaratılmış oldu. Paradigmalar karakterlerden ayrılamaz, insan boyutunda olmak, görmektir. Kendimizi değiştirmezsek bakış açımızı değiştirme konusunda fazla ilerleme kaydedemeyiz. Bunun tersi de geçerlidir. O sabah metroda yaşadığım görünüşte anlık olan paradigma değişiminde bile görüşümün değişmesi temel karakterimin bir sonucuydu ve onun tarafından sınırlanmıştı. Durumu kavrar kavramaz o yaz tutan, aklı karışmış adamın yanında sadece suçluluk ya da hafif bir üzüntü duyarak Utanç dolu bir sessizlik içinde oturacak kişiler de vardır kuşkusuz. Öte yandan eminim ki başlangıçta bile daha duyarlı bir biçimde davranacak kimseler de vardır. Adamın derin bir sorunla baş başa olduğunu kavrayıp, durumu anlamaya çalışarak ona yardım elini hemen uzatabilecek kişilerdir bunlar. Paradigmalar güçlüdür. Çünkü arkasından dünyayı gördüğümüz merceği onlar yaratır. Değişim ister birdenbire olsun, ister ağır, temkinli bir süreç içinde, Paradigma değişimi çok önemli bir değişikliğin temel gücüdür. İlke merkezli paradigma. Karakter etiğinin temelinde şu düşünce yatar: Etkililiği yöneten ilkeler vardır. Bunlar tıpkı fiziksel boyuttaki yer çekimi yasası kadar gerçek, değişmez ve tartışılmaz bir biçimde var olan doğal yasalardır. Bu ilkelerin gerçekliği ve etkisi başka bir paradigma değişimi deneyimiyle açıklanabilir. Bu olayı Denizcilik Enstitüsü'nün dergisi Proceedings'de Frank Koch anlatmaktadır. Eğitim filosuna tahsis edilmiş iki savaş gemisi birkaç gündür kötü hava koşullarında manevra yapıyordu. Ben en öndeki savaş gemisinde görevliydim ve hava kararırken köprüde nöbetteydim. Yer yer sis vardı ve görüş alanı dardı. Bu nedenle komutan da köprüdeydi. Bütün faaliyetleri denetliyordu. Karanlık bastıktan kısa bir süre sonra köprünün gözetleme yerinde... İskele tarafındaki nöbetçi haber verdi. Işık baş sancak tarafta. Komutan seslendi. Sabit mi yoksa tornistan mı yapıyor? Nöbetçi sabit komutanım diye cevap verdi. Bu o gemiyle tehlikeli bir çarpışma rotası üzerinde durduğumuz anlamına geliyordu. Komutan nöbetçiye emir verdi. Gemiye sinyal gönder. Çarpışma rotasındayız. Rotanızı 20 derece değiştirmenizi öneriyoruz. Karşıdan şu sinyal geldi. Rotanızı 20 derece değiştirmeniz önerilir. Komutan sinyal gönder dedi. ''Ben komutanım, rotayı 20 derece değiştirin.'' Karşıdaki ''Ben deniz onbaşıyım, rotanızı 20 derece değiştirseniz iyi olur.'' diye yanıtladı. Komutan bu arada iyice öfkelenmişti, hırsla emretti. ''Sinyal gönder, ben bir savaş gemisiyim. rotanızı 20 derece değiştirin.'' Karşıdaki ışıklarda hareket vardı. ''Ben bir deniz fenereyim, rotayı değiştirdik.'' Komutanın ve bu olayı okurken bizim yaşadığımız paradigma değişimi olayı tamamen farklı bir çerçeveye oturtuyor. Burada komutanın kısıtlı algısının gerçeğin yerini aldığını görebiliyoruz. Bu sisler içinde ilerleyen kaptan için olduğu kadar bizler için de günlük yaşantımızda anlaşılması zorunlu olan bir gerçekliktir. İlkeler deniz feneri gibidir. Karşı konulamayacak doğal yasalardır. Yönetmen Sesil, Epik filmi On Emir'de yer alan ilkeler konusunda şöyle demişti. Bizim yasaları çiğnememiz olanaksızdır. Biz yalnızca başımızı kaya gibi yasalara çarpıp kendimizi çiğneyebiliriz. İnsanlar kendi yaşamlarına ve ilkelerine koşullanmalarının ve deneyimlerinin sonucu olan paradigmalar ya da haritalar aracılığıyla bakabilirler. Ancak bu haritalar arazinin kendisi değildir. Bunlar öznel gerçekliktir. Sadece araziyi tanımlama girişimidir. Nesnel gerçeklik ya da arazinin kendisi insanların gelişmesini ve mutluluğunu yöneten deniz feneri ilkelerinden oluşur. Bunlar doğal yasalardır. Tarih boyunca her uygar toplumun yapısına katkıları olmuştur. Süre gelen ve başarıya ulaşan bütün ailelerle kurumların köklerini bunlar oluşturur. Zihinsel haritalarımız araziyi ne kadar doğru tarif ederse etsin onun varlığını değiştirmez. Derinlemesine düşünen ve toplumsal tarih evrelerini izleyen herkes bu tür ilkelerin ya da doğal yasaların var olduğunu hemen anlar. Bu ilkeler sık sık yüzeye çıkar ve bir toplum içinde yaşayan insanlar onları kabullenip uyum sağlama derecelerine göre ya ayakta kalıp bir denge kurar ya da parçalanıp yok olurlar. Sözünü ettiğim ilkeler anlaşılması zor, gizli, çözümsüz ya da dinsel düşünceler değildir. Bu kitapta öğretilen tek bir ilke bile kendiminki de dahil, belirli bir inanç ya da dine özgüt değildir. Bu ilkeler hem yaşayan birçok büyük dinin hem de sağlam toplumsal felsefelerle ahlak sistemlerinin bir parçasıdır. Açık seçiktir ve herhangi bir kimse tarafından kolaylıkla onaylanabilir. Bu ilkeler ya da yasalar insan durumunun, insan bilincinin, insan vicdanının bir parçasıdır sanki. Toplumsal koşullanma ve ilkelere sadakatten bağımsız olarak hatta bu tür koşullar ve sadakatsizlik nedeniyle uyuşturulmuş veya bastırılmış olabilseler de her insanda mevcut gibidirler. Örneğin eşitlik ve adalet kavramlarımızın kaynağını oluşturan haklılık ilkesini düşünelim. Küçük çocuklar tersine koşullanmalarına yol açan deneyimleri olsa bile doğuştan gelen bir haklılık duygusuna sahip görünürler. Haklılığın birbirinden çok farklı tanımları ve erişim yöntemleri olsa da hemen hemen herkes bu kavramın farkındadır. Kişisel bütünlük ve dürüstlük ilkelerini kapsayan örnekler de vardır. Bunlar işbirliği ve uzun süreli kişisel ve kişiler arası gelişim açısından çok önemli olan güvenin temelini oluşturur. Diğer bir ilke ise insanlık onurudur. Amerika'nın Bağımsızlık Bildirisi'nde yer alan temel kavramda bu değere ya da ilkeye değinir. Biz bu gerçeklerin açık seçik olduğunu iddia ediyoruz. İnsanlar eşit yaratılmışlardır. Yaradan onlara vazgeçilemeyecek belirli haklar lütfetmiştir. Bunların arasında yaşam, özgürlük ve mutluluk arayışı da vardır. Bir başka ilke hizmet ya da bir katkıda bulunma fikridir. Bir diğeri ise kalite ve mükemmelliktir. Potansiyel ilkesi de vardır. Birer cenin olduğumuz, büyüyüp gelişerek gitgide daha fazla potansiyeli açığa çıkarabileceğimiz, çok daha fazla yetenek kazanacağımız fikri. Potansiyele çok bağlı bir diğer ilke de büyümedir. Potansiyeli açığa çıkarma, yetenek geliştirme süreci ve buna eşlik eden sabır, bakım ve teşvik gibi ilkelere olan geleksinim. İlkeler uygulamalar değildir. Uygulama belirli bir etkinlik ya da eylemdir. Bu durumda işe yaramayan bir uygulamanın bir diğerinde etkili olacağı kesin değildir. İkinci çocuklarını da tıpkı birincisi gibi büyütmeye çalışan anne babalar bu gerçeği hemen onaylayacaklardır. Uygulamalar duruma özeldir. İlkeler ise evrensel geçerliliği olan derin ve temel doğrulardır. Bireylerde, ailelerde, evliliklerde her türlü özel ve kamu kuruluşunda geçerlidirler. Bu doğrular benimsenerek alışkanlık haline getirildiğinde insanlara değişik durumlarla başa çıkabilmeleri için geniş çapta farklı uygulamaları yaratma gücü verir. İlkeler değerler değildir. Bir hırsız çetesi bazı değerleri paylaşabilir ama sözüne ettiğimiz temel ilkelere aykırı davranır. İlkeler arazi, değerler ise haritalardır. Doğru ilkelere değer verdiğimiz zaman hakikate ulaşırız. Yani her şeyi olduğu gibi görmemizi sağlayan bilgiyi ediniriz. İlkeler insan davranışlarının kılavuzlarıdır. Kalıcı ve sağlam bir değere sahip oldukları kanıtlanmıştır. Temeli oluştururlar. Açık seçik oldukları için de esas olarak tartışma götürmezler. İlkelerin açık seçik doğasını, çabucak kavramanın bir yolu onların karşıtı olan şeylere dayanarak etkili bir yaşam sürdürmeye çalışmanın gülünçlüğünü düşünmektir. Bir insanın haksızlık, hilebazlık, alçaklık, yararsızlık, sıradanlık ya da yozlaşmışlığı sürekli mutluluk ve başarı için sağlam bir temel olarak benimseyebileceğini hiç sanmıyorum. İnsanlar bu ilkelerin tanımlanma, belirlenme ya da uygulanma tarzı hakkında tartışabilirler ancak belli ki, bu ilkelerin bilincinde ve farkındadırlar. Harita ya da paradigmalarımız bu ilkelere ya da doğal yasalara ne kadar uyumlu hale getirilirse o kadar doğru ve yararlı olurlar. Doğru haritalar hem kişisel hem de toplumsal etkililiğimizi pekiştirirler. Bu konuda tutum ve davranışlarımızı değiştirmek için göstereceğimiz her türlü çabadan çok daha güçlüdürler.